Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyidil evvelin ve'l-ahirin ve ila cemil enbiya'i ve'l-mursalin ve ila cemil evliyai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Allah'ım kudüs ismim Nüzul sırasına göre 90. isimdir geriye 9 ismimiz kalıyor. Kudüs demek mukaddes demek. Tertemiz demek. Dokunulmaz demek, mukaddes. kutsiyet bir tek Allah'a aittir. Allah bir yeri eğer şereflendirirse orası da mukaddes olur. Mesela Hazreti Musa'ya mukaddes vadi tuadasın onun için terliklerini çıkar dedi. Neden mukaddes vadi dedi tuaya? Allah orada Hazreti Musa için tecelli ettiği için, Hazreti Musa'ya orada bir ağaçtan hitap ettiği için mukaddes vadi oldu. Yoksa kutsiyet bütünüyle Allah'a aittir. Allah oraya tecelli edince orası da mukaddes vadi oldu. Allah her türlü noksanlıktan, eksiklikten, beridir. Allah her türlü noktanlıktan beriyse bu durumda bütün kemal sıfatlarıyla da evet. mutasif yani bütün güzelliklerle de kemalatla da vasıflanmış demektir. Bütün güzellik, bütün kemalat evet, Allah'tadır. Bütün bu kamil vasıfa Mükemmel vazfa Allah sahiptir demektir. Kul Allah hakkında suizanda bulunduğunda Allah'ın Kudüs ismini inkar etmiş olur. Allah yanlış yaptı demiş olur. Allah eksik yaptı demiş olur. Allah bana zulmetti demiş olur. Ayet-i kerimede Allah buyuruyordu ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde müminler o kimselerdir ki gönüllerinde, kalplerinde hiçbir ağırlık hissetmeden onu kabul edendir. Ağırlık hissediyorsa o mümin değil dedi. İman etmemiş. Allah ve Resulü hüküm veriyor o kabul etmiyor, ona ağır geliyor veya kabul ediyor, hüküm ona ağır geliyor. O mümin değildi Allah. O Allah'a aşık olmamış. O Allah'ı kendinden çok sevmemiş. Nefsi itiraz etti. Evet. Kudüs olan, Mukaddes olan evet, Allah'tır. Bir de biz kendimize bakacağız. Atalarımız bize acaba neyi kudüs olarak, Mukaddes olarak? Miras bırakmış bir de ona bakmak gerekiyor Mesela Vatan mukaddestir demişlerdir Bayrak mukaddestir demişlerdir ırkımız mukaddestir demişlerdir Veya cemaatimiz Hatasız, kusursuz, eksiksiz veya partimiz mukaddestir denmiştir. Zaten partilerde bunu açınca görüyoruz. Yanlış yapsa bile partisi, partici onun yanlış yaptığını söylemez. Mukaddes ya ondan. Veya Ait kelimenin tabiriyle mal, evlat, eş, ticaret, alışveriş bunları mukaddes görür. Veya Özellikle bu bölgede mukaddes görülen başka bir şey daha vardır. Onun adına da namus diyorlar. Mesela insan namusu için yaşar diyor, denir. Allah için yaşar demiyor. Allah'a abd olmak için yaşar, Allah'a dost olmak için yaşar demiyor. Namusu için yaşar. Ya da insan vatanı için yaşar, insan bayrağı için yaşar, bayrağı için ölür veya ırkı için fark etmez veya mali için. İnsanın mali insanın şerefidir, mukaddestir, onun için yaşar ve ölür. Büyüklerimizde atalarımızdan bize miras kalmış mukaddesat. Onun için mesela örnek vereyim. Bakıyorsun iki genç birbirini sevdi. İstiyorlar, vermiyor derken kaçıyorlar mesela. Ne diyor? Namusumuzu temizleyelim, ikisini de öldürün. Mukaddes ya, leke gelmiş. Namusuna leke gelmiş. Veya, evleniyorlar, anlaşamıyorlar. Hayat zindan olmuş, cehenneme dönmüş hayatları. Biz diyor boşanmıyoruz. Niye? Niye? Mukaddes ya, işte onun gidip bir başkasıyla evlenmesini kabul etmem, edemem. Bize böyle bir şey yok. Kim söylüyor? Allah mı söyledi? Allah öyle mi söyledi? Allah anlaşamadınızsa güzellikle ayrılın demedi mi? Peygamberine bile öyle söylemedi mi? De ki onlara eğer siz dünyayı istiyorsanız gelin sizi güzellikle boşayıp dedirtmedi mi? Böyle bir durumda Allah birbirinize sorun çıkarmayın, ayrılın. Bununla beraber aç kalmaktan da korkmayın. Allah fazlından ikisine de ikinize de ikram eder dedi. Böyle söylemedi mi? Bununla beraber siz ayrılmış olsanız da siz mümin kardeşin kardeşisiniz. Birbirinizden nefret etmeyin, kin duymayın. Demedi mi? Nerede? Mümin olmak, nerede Allah'a itaat etmek? Bu nasıl imandır? Sorsan beş vakit namazına koyuyor. Ölüm emrini de verebilir yalnız. Bu nasıl mümin olsun? Kutsiyeti Allah'a vermediği içindir. Kudsiyeti Allah'ın kudsiyetini başka şeylere verdiği içindir. Böyle mümin olmaz. Allah'tan başka Kudüs demişse, Mukaddes demişse, herhangi bir şeye o Allah'a şirk koşmuştur. Onun için o Allah'ın önünde ve üzerindedir. Allah şunu şöyle yap diyor, olmaz diyor, olur mu? Bizim adetlerimiz böyledir, töremiz böyledir. Bir de mümin olduğunu söylüyor. Allah'tan başka kudüs yoktur. Bu isim kulda nasıl tecelli eder? Allah'ın bütün isimleri mutlaka kulda tecellif karşılığı vardır. Tecellisi vardır. Halife olarak. Kul Allah ile oldukça temizlenir. Eksiklerini tamamlar. Yanlışlarını düzeltir. O nisbette Allah'a yakınlığı kadarıyla bu isimden tecelli alır. Eğer en son makama, safiye, kamile mertebesine ererse ki, her şeyini Allah'a teslim etmiştir, bu durumda bir beşer olarak temizdir. Kuddus değildir. Mukaddes Vadi Tua'da Allah, ağaçtan hitap ettiği için, Mukaddes Vadi Tua dedi, Bir kul Allah'ın vahyiyle karşı karşıya gelirse, geldiği kadarıyla, Allah'ın ayetlerini, vahyini öğrendiği kadarıyla, iman ettiği kadarıyla temizlenir ve mukaddes hale gelir. Allah'ın onun gönlüne vahyettiği kadarıyla mukaddes vadid tua şeklinde ne olur? Mukaddes olur. Allah bir vadide, bir ağaçta tecelli ederse, vadi eğer mukaddes olursa, eğer Allah bu hitabı insana yapıyorsa, bu hitap insanın gönlüne tecelli ederse, o mukaddes olmaz mı? Mukaddes olur. Kudüs olmaz, mukaddes olur. Mukaddes vadi tuva olur. Aynı şekilde bütün Allah'ın nebileri, Resulleri için bu geçerlidir. Her biri mukaddes vadi Tua'daki ağaç gibidir. Allah onların üzerinden hitap eder. Ümmet de ona benzediği kadarıyla, onun gibi olmaya çalıştığı kadarıyla, onun gibi olduğu kadarıyla ne olur? Gönlü mukaddes olur. Bir gönül ki orada Allah'ın ayetleri tecelli etmiş, ahlaka dönüşmüş, iman nuru ilmiş oraya, mukaddes olmaz mı? Audo billahi min rahim Kemer kemer şeytani id kale lil insani ikfur. Allah bir misal verdi, tıpkı şeytanın misali gibidir. Şeytan insana evet, küfret der, nankörlü ol der, kafir ol der. Vele mākefaru, insanda ne zaman nankör olur, küfret şeytan der ki, kale inni bariyūn minke. Ben senden beriyim der, ben senden uzağım. Ben senin gibi olamam diyor. Sen Rabbine karşı nankörsün, nankörlük yapıyorsun, evet, küfrediyorsun. Niye ben senden uzağım diyor. İnni ekhafullâhe rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Sen korkmuyorsun. Onun için böyle nankörlük yapabiliyor, küfür edebiliyorsun. ve kahne akibete huma ikisinin de akibeti sonu enne huma finnari halidine fiha ikisinin de gideceği yer cehennemdir onlar orada ebedi olarak kalırlar ve zalike cezauz zalimin bu zalimlerin cezasıdır zalimler böyle cezalandırılır cehenneme küfretmeye küfre nankörlüğe davet eden de o nankörlüğü yapan da o küfrü yapan da evet cehennem elidir. Kendilerine zulmetmişlerdir. Ya <gülüyor> amenu ey iman edenler ittakullaha vel tenzur nefsul ma kaddemet ligadin. ey iman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin. Yarın için ne hazırladığınızı ne gönderdiğinize bakın. وَتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu yerine getirin. Yarın için hazırlık yapın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haberdardır ve sizi de haberdar edecek. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُولَّهِ o Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ O Allah'ı unutanlara, Allah da onları, kendilerini unutturur. اُولَٰئِكَ هُمُ fasikun. İşte fasıklar onlardır. Bir kul Allah'ı unutursa, Allah da ona onu unutturur. Nasıl unutturur? İnsan kendini nasıl unutur? insan dünyaya imtihan için geldiğini unutursa, her anda Allah'ın bir imtihanıyla karşı karşıya olduğunu unutursa, Allah'ın yeryüzündeki harifesi olduğunu unutursa, mutlaka ebedini, ebedi hayatını kazanması gerektiğini unutursa, her anda Allah'ın huzurunda olduğunu unutursa, kendini unutmuştur. Derdi Allah'ın rızası kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak değilse o kendini unutmuştur. Hazreti insan olduğunu unutmuştur. Bir avuç toprağın peşinde koşmuştur. O avuç toprak en sonunda onun gözünü doldurur. Evet Allah onlar gibi olmayın dedi. La yestevi eshabun nari ve eshabun cenne Ateş ehliyle cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz dedi. Eshabul cenneti humul fayizun. Cennet ehli kurtuluşa ermiştir, muratlarına ermişlerdir. Lau enzelna hazel kur'ane ala cebel. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık. Le ra'aytuhu hasiyan min khashyetillah. O dağın Allah'ın karşıtinden çatlamış boyun eğmiş, boyun bükmüş halde onu görürdüm. Dağı. Ve tilkel emsalu nedri bu halin İşte bu Allah'ın insanlara verdiği misaldır. La <gülüyor> ala Olur ki düşünürler, tefekkür ederler. Bunu anlamaya çalışırlar. Eğer Allah ayetlerini bir dağa indirmiş olsaydı, Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydı, Allah'ın haşiyetinden dağ evet, çatlar, parçalanır, boyun büküyorsa, evet, Allah insana söylüyor. Sen bir taş kadar bile olamıyorsun demektir. Bir taş kadar. Bir taş, bir toprak bile Allah'ın haşiyetinden, çatlayacaksa, boyun bükecekse, Allah'ın ayetleri sana okunduğunda sana bir şey olmuyorsa düşün bir, tefekkür et. Bu nasıl haldir? Huve Allahüllezi la ilahe illahu Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade o gaybinde, de, de görüneninde, görünmeyeninde alimidir. Her şeyi bilendir. Rahim <gülüyor> O Rahman ve Rahim'dir. Huverallahu lezila ilahe illahu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Eğer herhangi bir şekilde ona bir şirk koşulursa bir isminde o ilah olarak kabul edilmemiştir yani. Huverallahu lezila ilahe illahu. Ondan başka eğer ilah olduysa senin için o Allah değildir dedi Allah. El melikul kuddus. O meliktir ve kuddustur. Mülkün sahibidir, bütün mülkünü idare edendir. Mülkünün melikidir. Bununla beraber kuddustur, mukaddestir. Her türlü eksiklikten, katadan, kusurdan, yanlıştan beridir. Melikliğini yaparken hiçbir şeyi eksik yapmaz. O seni idare ediyor. Senin melikin odur. Bununla beraber kuddüstür. Hiçbir eksik, hiçbir yanlış yapmaz. Selam Selamdır. Eğer ona iman edersen, melikliğine, kuddüstü'ne iman edersen, onunla beraber selamete edersin. O seni selamete çıkarır. El-mü'min. Seni mü'min yapar sana iman nurunu ihsan eder, ikram eder. El-Müheymin bununla beraber seni gözetir, seni korur, senin seni de, senin imanını da muhafaza eder. El-Aziz O azizdir. Bütün şeref kendisine ait olandır, şerefiyle seni şereflendirir. Seni Hazreti İnsan yapar, seni güzelliğiyle güzel yapar. Şerefiyle şereflendirir. Sana şeref verir. El-Cebbar O dilediği şeyi zorla yaptırandır. Eğer sen iman ettinse onun melikliğine kuddusluğuna iman ettinse o seni selamete çıkardıysa mümin yaptıysa, seni koruyup gözettiyse sana bu şerefi verdiyse eğer senin ayağın kayarsa sen bir yanlış yaparsan ya da bir şeyi kazanmayı isteyip bunu kazanamazsan o sana bunu zorla kazandırır. Sana bunu zorla verir. Hiç merak etme dedik. Hani sen karar verdin ya, sen Rabbini tercih ettin ya, o bunu zorla yaptırır sana. Onun için musibet bela geldiğinde feryat etmeyelim. Cebbar olan Allah tecelli etmiştir senin duana icabet etmiştir duana bu senin duandır ben seni istiyorum demişsin dolayısıyla bunu beceremedin gücün buna yetmez zaten dolayısıyla bunu sana cebbar olarak tecelli eder ve sana ikramda bulunur el bir. büyüklük ona aittir bununla beraber Kebir olan Allah'tır. Büyüklük ona aittir. El-Mütekebbir büyüklük veren. Sana bu büyüklüğü vereceğim dedi. Subhanallahi amma yufrikun. Allah sübhandır. Müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir. Allah şirki kabul etmiyor. Huvallahu'l Halik Halikul Bari'ul Musavviru lehu'l esma'ul husna. Allah haliktir, yaratandır, bariidir, musavvirdir. El esma'ul husna ona aittir. Bütün güzellikler bütün güzel isimler ona aittir. Evet, buyurdu ya burada yushrikun Allah subhandır onların şirk koşmalarından münezzehtir. El esmaul husna O'na aittir. Allah'ın herhangi bir ismine iman etmediğinde o ismi bir başkasına verirsin. Onlar müşriktir dedi. Allah müşriklerin şirk koşmasından münezzehtir dedi. Allah yaratandır. Allah ilk yaratandır. Suret verendir. esmaul evet. husna O'na aittir. Yüsebbihiyleh Mafisamawati ve Earth. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi onu tesbih eder. Hepsi onun emrettiği gibi hareket eder. Hangisine hangi vazifeyi vermişse o vazifesini yerine getirir. Yerde gökte her ne varsa. Huval Azizdur Hakim. O Azizdir, Hakimdir. Bütün şeref ona aittir, bütün güç, bütün kuvvet ona aittir ve her ne yaparsa yapsın hakimdir, bir hikmeti vardır. Senin için hayırdır yani, insan için hayırdır dedi. Yusuf bihi Lillahi mafise mawati ve mafiler. Göklerde ve yerde ikisinin arasında her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. El-Melikul Kuddus. O Melik ve Kuddus'tur. Azizül Hakim. Aziz ve Hakim'dir. اَوَلَّذ۪ي <gülüyor> بَعَسَ O'dur. Allah'tır. Sizin içinizden ümmi olan Resulü'nü çıkaran odur. Ümmi tertemiz demektir. Herhangi bir bilgiyle kirlenmemiş olan demektir. Onun için aynı şekilde okuma yazması olmayan manasına da gelir. Herhangi bir bilgiyle kirlenmeyen demektir. Sizden, sizin içinizden o tertemiz Resulü'nü çıkaran odur yetlu aleyhim ayatihi o size onun ayetlerini okuyor ve yuzekihim sizi temizliyor ve yuallimuhum kitab size kitabı talim ediyor ve hikme hikmeti öğretiyor ve in min kablu lefi delalin mebin Oysaki siz bundan önce o Allah'ın Resulünden önce apaçık bir delalette idiniz. Ve âhirine minhum lemma yelhakû bihim. O Allah'ın Resulü kendilerine katılmamış olanlara da Allah'ın Resulü olarak gelmiştir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ Hakim. Allah aziz ve hakimdir. Yani Allah'ın Resulü bütün insanlara kendisine iman edenlere gelmiştir. Kendisine iman edenlerle beraberdir. ذَلِكَ فَذْلُلَّهِ يُهْد۪يهِ men يَشَا Bu Allah'ın lütfüdür, ikramidir. O'nu dilediğine verir. Yani onu dil yene verir. Onu Allah'ın Resulü ile beraber eder. Vallahu zul fadl azim. Allah büyük lütuf sahibidir. Meselullezine humiletu tevrate <gülüyor> summellem yahmiluha. Allah'ın kendilerine Tevrat'ı verip taşısınlar ona hamil ona hamal olsunlar diye kendilerine Tevrat'ı verdiği kimseler onu taşımadı taşımadıkları için Keme'senin Himari yahmilu esfara onların misali ciltlerle kitap yüklenip taşıyan eşeğe benzer dedi. Bise meselul kavmi kavmin lidine kezzebu bi ayatil Burayı doğru anlamak gerekir. Allah bunu Yahudilere mi söylüyorsa bize mi söylüyor? Ne kötüdür o kavmin hariki Allah'ın ayetlerini yalanlıyor. Allah'ın ayetlerini yalan diyor. Ayeti okuyor, ezberliyor. Hatta başkalarını da okuyor onu. Ama Allah'ın ayetlerini yalan diyor. Bu kitap yüklü istediği kadar kitap yüklenmiş olsun onu taşımıyor. Bunun misali kitap yüklü eşek gibidir dedi Allah. Allah zalim kavmi, kavmi hidayete erdirmez. Bunlar kendine zulmetmiştir. Eğer öğrenmişse, okuyorsa niye iman etmiyor, amel etmiyor, ahlaka dönüştürmüyor? Başka bir şey için öğrenmiş. Satmak için, ticaret için. Veya insanlar ne güzel alimdir, ne güzel anlatıyor desinler diye öğrenmiş. İman edip amel etmek için değil. Bunlar kitap yüklü eşek gibidir. Allah Yahudilere Beni İsrail'e Tevrat'ı Tevrat'a hamil olun dedi. Hamil, hamile. Hamal ya da taşımak. Onu ezberleyin demedi. Hamil olmak başka bir şey. Taşımak başka bir şeydir. Ezberlemekle taşımak arasındaki fark nedir? Hamil hamal olmak ya da hamile olmak arasındaki fark nedir? Eğer biri ezberlemişse ondan istifade etmemiş o kitap yüklü eşektir. Eğer hamal olur, onu taşırsan ne olur? Onu üzerinde taşır. Allah'ın ayetlerini üzerinde gösterir. Üzerinde taşıyor onu ayetin hamalidir. Evet, ne güzel hamal. Ayetin hamali. Allah'ın vahyin kitabının hamali. Üzerinde taşıyor. Hamile aynı şekilde yine çocuğu taşıdığı içindir onu doğuruyor. Doğurması gerekir. Ayet onu doğuruyor. O ayet doğuruyor. Belki bazen benim sözlerim anlaşılmayabilir. Biraz tefekkür edersek açılır inşallah. Zaten biz burada Allah'ın isimlerini anlatıyorum demiyorum. Anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bu ismini anlamak için, tefekkür etmek için sadece bir kapıyı aralıyorum böyle. İçeri davet ediyoruz. Tefekküre davet ediyoruz. Buyurun. O konudaki Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Tefekkür ederken evet Allah'ın ayetleriyle Allah'ın ismini tefekkür etmiş oluyoruz ki Rabbimiz bizi kendisini kendisini bize nasıl tanıtmışsa öyle tanıyalım diye. Bizim anlattığımız sonsuz bir denizden bir damla misalidir. Aynı şey Allah'ın ayetleri içinde geçerlidir. Kardeşlerimiz ayetleri anlarken, tefsir ederken, meallendirirken veya ben bunu anladım. Bu bunun manası bu kadardır dememelidir. Böyle bir tehlikeden uzak durmalıdır. Kıyamete kadar Allah'ın vahyinin manası bitmez. Ben bunu bundan bunu anladım demeli. Ben bundan bunu çıkardım demelidir. Ona lazım olan, gerekli olan o anda odur. Beş gün sonra aynı ayeti okur, başka bir şey anlar. Ona başka bir şey açılır. Ve bu sonsuzdur. Onun için Kur'an'ın meari bitmez, tefsiri bitmez, tükenmez. Sonsuz bir derya. Ağaçlar kalem, deryalar mürekkep olsa yazsanız bitmez dedi Allah. Yazılmaz dedi bu. Onun için böyle bir iddiada bulunmak küfürdür. Ben Kur'an'ın manasını yazdım demek küfürdür. Ben Kur'an'ı anladım demek de küfürdür. Ne demek lazım? İman ettim. Anladığım kadarıyla evet, amel ediyorum. Bütün her bir insan bir Tas misali sonsuz deryadan alıyor. Tas dolunca hepsi bitti zannediyor diyor. Derya bitmez. Sen bittin. Mana karşısında Allah'ın vahyi karşısında sen bitiyorsun. Allah'ın isimleri karşısında da bu böyledir. Ben ismi anladım demiyoruz. Ben şimdilik bunu anladım. Gönlüm bu kadarını aldı. Yani Allah'ın isminin manası bitmedi. Kim bitti? Biz bittik. Allah'ı anlatmaktan, O'nun ismini anlatmaktan, O'nun vahyini anlatmaktan daha zor bir şey yoktur. Her buraya çıkışımda hiçbir sefer yoktur ki, arkadaşlar iyi biliyor, İçimdeki bütün elbiseler sırı sıklam olmasın. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, onun için her aşağı indiğimde elbiselerimi değiştirmek zorundayım. Allah demek Allah'ı anlatmak. Hiç bundan daha zor ne olabilir? Allah'ın yaratmış olduğu bir kul sahibini anlatıyor. Nasıl anlatacak? Buna nasıl güç yeter? Onun için anlattık demiyoruz. Anlamak için kapıyı araladık. Allah'ı anlamak ilimle akılla değildir. İmanladır. İmanla. Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Onun için iman etmemiz lazım, sevmemiz lazım ki Allah. Bize kendini tanıtsın. Gönlümüze tecelli etsin. Bunun için yapmamız gereken şey gönlümüzü açmaktır. Ya Rabbi seni bilmek istiyorum. Tanımak istiyorum. Allah'a avdolmak demek, Allah'ı sevmek demektir. Peşinden koşmak demektir. Neyin peşinden koşuyor? Onu tanımanın peşinde. Onu bulmanın peşinde koşuyor. Hayat budur. Bunun dışında Hayat yok. Eğer biri Allah ile beraber değilse, Allah'ı bilmek, tanımak, sevmek, bulmak için koşmuyorsa, yani avdolmuyorsa, peşinden koştuğu Allah'ın rızası kendisini yaratan Rabbi değilse, o ölüdür. O, ona insan denmez. Ona Hazreti insan denmez. iz nadahu rabbuhu bil vadil muqaddisi tuwa Evet Allah hani mukaddes vadi tuada Rabbi ona nida etmişti, hitap etmişti. Allah bu hitabı bir ağaçtan yapmıştı. Evet ne buyurmuştu? İnni ene rabbuk Evet ben ben senin Rabbinim. Fa akhla' na 'alayke. Na'lonlarını çıkar. Ayağındaki ayakkabıyı çıkar." dedi. "İnneke bil vadil mukaddesi tuwa." Muhakkak ki sen mukaddes vadi Tuvas'ısın. Evet. Allah mukaddes vadi tuada ağaçtan Tecelli ediyor. nuru tecelli ediyor. Orada Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Ayakkabını çıkar dedi. Allah bunu Hazreti Musa'ya söyledi. Bize niye söylüyor? Bize söylüyorsa mutlaka bizimle ilgili bir durum var. Ayakkabını çıkar. Nerede ayakkabını çıkarıyorsun? Buraya girerken ayakkabını çıkarmak zorundasın. Buraya ele gidiyorsun değil mi öyle? Ayakkabını çıkarmak lazım. Allah'ın kelamıyla karşı karşıya geleceksen, evet, ayakkabını çıkarman lazım. Ayakkabı yol yürümek içindir. İş yapmak içindir. İşi bırak dedi. Dünyayı bırak dedi. Ben birkaç kelime söylediğimde, arkadaşların oradan devam etmesi gerekir yani. Eğer sen Allah'ın kelamıyla karşı karşıya geldin, o kelamı, Allah'ın kelamını kim söylüyorsa, onu mukaddes vadideki Doğadaki ağaç gibi görmen lazım. Bu kelam Rabb'imin kelamidir. Rabbim bunu bana söylüyor. Ağaçtan söylüyor ama. Bilmi ağaçtan söylüyor. Ağaç ağaçtır. Ama Allah oradan hitap ediyorsa senin bu lahi oradan öyle alman lazım. Rabbim bu Rabbimin sözüdür. Bunu Rabbim söylemiş. Kim söylerse söylesin. Bül Allah'ın ayetleri tecelli etmişse o da mukaddes vadi-i Tu'dur. Ve isqalar <gülüyor> rabbuke lil melaikati innî ca'ilun fil erdi halife. Allah hatırlatıyor. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde insanı halife kılacağım demişti. Kalu etecalu fiha men yufsidu fiha Evet, melekler dediler ki Ya Rabbi orayı fesada verecek. Orada fesat çıkaracak. Bozgunculuk yapacak. Ve yesfi kuddima kan dökecek. Birini mi halife yapacaksın? Bunları mı halife yapacaksın? Dedi. Ve nehnu nusebihu bihamdik Oysa ki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Ve nukaddisulek. Seni takdis ediyoruz. Yani senin kudüs olduğunu zikrediyoruz. Kâle inni a'lemu ma Allah buyurdu ki onlara muhakkak ki sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Benim bildiğim siz bilmiyorsunuz. Ondan sonra melekler istihbar ettiler. Senin bize öğrettiginden başka bir bilgimiz yok deyip af dilediler, mağfiret dilediler. Allah burada evet meleklerine diyor: "Ve nehnu nusabbihu bihamdih." Hamd'inle seni tesbih ediyoruz biz. Yani o gelecek olanlar Fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak. Birbirlerine kanını dökecekler. Bir seni hamdille tesbih ediyor. Bir de nukaddisuleke. Bir de seni takdis ediyoruz. Onun için Allah'ın Subhan ismiyle tesbihle, yani Subhan ismiyle Kuddus ismi birbirinden farklıdır. Subhan Allah'ın sıfatıdır. Kuddus ismidir. İkisinin manası iç iş içe geçmiş durumdadır. Biri Allah hatasız, kusursuz dediğinde aynı şekilde onun tersi de Allah bütün kemal sıfatlarıyla el esmaül hüsnaya sahiptir demiş olur. Ama subhanallah demek daha farklıdır. Subhanallahi amma yushrikun. Allah subhandır. Onların şirk koşmalarından münezzehtir dedi. Allah Subhan'dır. Bütün güzelliklere sahiptir. Dolayısıyla onda kusur bulunmaz. Bu sefer Kudüs ismi tecelli etti. Ya Allah'ı hamd ile tesbih eder, onu takdis ederiz, kudüsiyetine iman ederiz, Kudüs olduğuna iman ederiz ya da İmanımız iman olmaz. Eğer bunu yaparsak ne olur? Evet. Melekler gibi oluruz. Melekler gibi. Melekler bunu yapıyor çünkü. Allah bir de kul. Nezeluhu Ruhul Kudus min Rabbi bil hak de ki bu Kur'an-ı Vahyi ayetleri hak ile gönderen, indiren evet, Allah'tır. Onu ruhul kudusla gönderir. Ruhul kudus evet, Cebrail Aleyhisselam için kullandığı burada. Ruhul kudus Cebrail Aleyhisselam'ın benim bu söylediğim e, kitapta yazmaz yalnız. Bu benim görüşüm olsun. Öyle söyleyeyim. Benim görüşüm derken öyle rastgele bir görüş değil. Ruhul Kudüs hakikati Muhammediye'dir. Allah'ın İlk yarattığı nurdur. Allah zatıyla sıfatıyla tecelli edip bir mertebe sonra da yarattığı nurudur. Bütün ruhları o nurdan yaratmış. Ruhul Kudüs de o nurdan yaratılmış. Bir mertebe sonra olmuş olsa bile o, o safiyeti koruduğu için vahyi taşıma özelliğine sahiptir. Cebrail aleyhisselam geri belekler arasında bir önceliğe sahiptir. Bir derece farkına sahiptir. لِيُسَبِّتَ اللَّذ۪ينَ amenu den ve müs iman edenlere sebat vermek için onları hidayete erdirmek için onlar için Evet Müslümanlar için müjde olsun diye Allah bunu ruhul kudusla indirmiştir inzal etmiştir Eğer Kur'an bir gönüle inerse, iman edilirse ne olur? İman olur, hidayet olur, müjde olur ve o kul Müslüman olur. Allah'a teslim olur yani. İz ya İsa ibn Meryem'e Allah Hazreti İsa'ya evet, buyurur ki uz kur nimetim sana olan nimetimi hatırla ala validati anana olan nimetimi hatırla if ayetuke bi ruhul kudus hani ben seni ruhul kudüsle desteklemiştim teklimun nase fil Mehdi ve Kehla. Sen Beşikteyken de kemale erince de evet, insanlara konuşuyordun. Beşikteyken konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Allah onu Ruhul Kudus'la de desteklediği için. Ve evet, iz alem tükel kitabe ve hikme. sana kitabı öğrettik, talim ettik. Hikmeti öğrettik ve Tevrat'a ve İncil. Tevrat'ı öğrettik, İncil'i öğrettik. Allah bunu Hazreti İsa'yı Ruhul Kudus'la destekleyince beşikte konuşuyor. Ruhul Kudusi buradan anlamak gerekiyor. Oni bir melektir demek doğru olmaz öyle bir şey olmalı ki o onunla desteklendiğinde beşikteki konuşsun konuşsun kendisi konuşsun yalnız Evet. bununla beraber bir de çamurdan kuş yapıyor öfürünce kuş olup uçuyor ya da ölüyü diriltiyor Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu Allah dilediğini ruhul kudusla destekler. Bu kıyamete kadar böyledir. Allah hepimizi ruhul kudusla desteklesin. Allah ruhul kudusla kimi destekler onu da söyleyeyim. Kim Allah'ın vahyini taşırsa Allah onu Ruhul Kudüs'le destekler. Onu Ruhul Kudüs'le karşı karşıya getirir. Allah gönlümüzü mukaddes vadi tua eylesin inşallah. Hitap ettiği tua'daki ağaç etsin inşallah. Üzerimizden vahyini kullarına ulaştırsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar soru göndermişler. Kısaca cevap vereyim ona da. Komşum sınırsız internet için aylık bir miktar para ödüyor. Ben de ondan internet çeksem helal olur mu? Olur. Orada bir sorun çıkmıyor zaten. Kimseye zarar gelmiyor. Bir akrabamın ilk çocuğu engellidir. İkinci hamileliğinde doğacak çocuğuna da engelli denmiş ve 5 aylıkken aldırmış. Bunun günahı nedir? Bunun günahı cinayettir. Allah bir kulunu dünyaya gönderirken kimseye sormaz. Sana bir çocuk veriyorum. Nasıl çocuk istiyorsun? Kız mı olsun, erkek mi olsun? Engelli mi olsun, engelsiz mi olsun? Mümin mi olsun, münafık mı olsun diye sormaz. Çocuk engelli olabilir. Asıl engel, zahiri engel değil. Ben mesela sorayım, böyle çocuğu diri diri öldüren, o cahiliye döneminde çocuğunu diri diri kuma ben arasında ne fark vardır? Çocuk mu engellidir? Yoksa bunu aldıran ana baba mı engellidir? Biri aklından, imanından engellidir. Öteki Allah yaratıyor öyle. Hiç kimsenin yarın engelli olmama ihtimali var mıdır? Garantisi var mıdır? Yarın her birimize araba çarpabilir, bir yerden düşebiliriz. Her birimiz engelli olabiliriz. Kimin garantisi var Nereden biliyorsun ki engelli senin için daha hayır değildir? Engelli çocuk demek, yani sakat çocuk demek, engelli ne olursa olsun, o bir ayettir. Bize düşen onu bir ayet gibi okumaktır. Ayet. Allah'ın ayetidir. Allah'ın, kulun bak, sana verdiğim nimetlere şükret. Ama, Hiçbir kul Allah'tan alacaklığı değildir. Niye buna verdi, niye şuna verdi diye sen onu alırken ne ödedin? Sen onun bedelini ödedin mi? Sen Allah'tan alacaklığı mısın? Kimin için, neyin hayırlı olduğunu kim bilebilir? Allah bir kulunu bir nimetten mahrum ederse ona ne vereceğini nereden biliyorsun? Kim bilebilir? Bakışın Allah'a göre, ahirete göre olması gerekir. Onun için bir engeli gördüğümüzde ne yapmamız lazım? Bir ayet gibi bakmamız lazım. Allah'ın ayeti. Bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Şu nimetine şükrediyor musun ayeti? Yoksa nankörlük mi yapıyorsun? Bu nimeti yok mu sayıyorsun ayeti'dir? Ayetimizi sevmemiz lazım. Ayetlerimizi sevmem. Canlı ayet. Allah. Oyun canlı ayet yapmış. Nasıl Allah'ın ayetini küçümsersin? Varlığı bir ayet olarak, insani bir ayet olarak eğer görmüyorsak, afaktaki ayetleri okuyamıyoruz demektir. Kadınların Allah yolunda cihadi nasıl olur? Cihad, cehd etmek demek. Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmek demektir. Onu herhangi bir şeye indirgemek doğru değildir. Hangi imkana sahipse Allah'ın rızasını kazanmak için onun cehdetmesi etmesi, cihad etmesi lazım. Öncelikle sorumluluğu vardır. Kime karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı, ailesine karşı, komşusuna, yakınlarına karşı sorumluluğu vardır. Hangi konuda Allah hangi sorumluluğu yüklenmişse, yüklenmişse bize düşen o sorumluluğu öncelikle yerine getirmektir. Ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirdikten sonra bir de ebedi hayatını kazanmak için hem kendisi gerekeni yapmalı hem de cihadını yapmalıdır. Bunu taşımalidir yani. Çocuklarına Allah'ın ayetlerini okuyup dinletmeli, anlatmeli. Çocuğunu Allah'ın sevdiği şekilde Allah'a kul olarak yetiştirmelidir. O, bu onun cihadidir. Aynı şekilde eşine öyle yardım etmelidir. Her ne olursa olsun Allah'ın rızası ön planda olmalı. Çabasını, gayretini, cihadını da öyle yapmalıdir. Onu böyle sınırlamak doğru değil. Allah kime ne imkan vermişse o imkanı sonuna kadar kullanıp değerlendirmelidir. Bir adam hem helal yol, yolla kazandığı hem de haram yolla kazandığı parayla evini geçindiriyor. Bu durumda eşinin ve çocuklarının günahı var mıdır? Yoktur. Onların yedikleri helalinden olsun. Onların sorumluluğu hocaya aittir. Onun için hesap hocayadır. Çocuklarına ya da hanımına değil. Bir akrabam işki fabrikasında emekli olmuş ve ölmüş. Çocukları emekli maaşını alırsa günah olur mu? Olmaz. Biraz bırakmış. Evet. Hep beraber Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Rabbimizin güzelliğini anlayıp o güzelliği üzerimizde nasıl gösteririz onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer Allah bizde bir hayır görürse yani niyetimiz düzgün olursa, ihlaslı olursa Allah'a karşı samimi olursak ne buyuruyor de ayet-i de Allah dilediğini zatına seçer. Allah kendisini dileyeni zatına seçer. Allah kimi zatına seçerse kendini ona tanıtır. Onun için mutlaka tercihimizi Doğru yapmamız lazım. Yani Allah'ı seçmemiz lazım. Allah'ı tercih etmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak, O da bizi seçer. Bir kul olarak, biz onu seçmezsek, biz onu tercih etmezsek, O bizim için her şeyin önünde, üzerinde olmazsa, her şeyden sevgili olmazsa, sözü, her sözün, kelamı, her kelamın önünde, üzerinde olmazsa, onu nasıl tercih etmiş oluruz? Biz de onu tercih etmezsek, Allah beni seçsin desek, Allah demez mi kurum, sen beni Rabbin olduğum halde, seni ben yarattığım halde, ben varlıkta tuttuğum halde, sen beni seçmedin de bana beni seç diyorsun. Sen kendini ne zahmet Sen kibirlenmedin mi bu halinde? Bana karşı kibirlenmiş olmadın mı? Evet. Seçimi doğru yapmak lazım. Allah kimin neyi seçtiğini biliyor. Evet. Kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak. Ne buyurdu? Pis olanı temiz olandan ayıracağız. O pis olanları hepsini üst üste koyup Cehenneme atacağız. Kul ancak Allah ile temiz olur. Allah ile güzel olur. Allah ile temiz olmazsa, gönlünü temizlemezse şeytan oraya evini yapar, Köşkünü yapar oraya. Ya gönlümüze Allah hakim olur. Allah'ın hakimiyeti geçerli olur. Allah'ın hükmü gönlümüzde geçer, vahyinin hükmü geçer ya da şeytanın hükmü geçer. İkisinden biridir. Başka bir tercih yok yani. Üçüncü bir yol yok. Ya hayatımızı Allah'ın rızasını kazanmak için sarf ederiz ya da başka bir şeyi kazanmak için sarf ederiz. Allah'tan başka hayatımızı Hangi gayeyle, hangi amaçla sarf edersek edelim, ebedi hayatımızı kaybetmişiz. Kaybetmiş oluruz. Rabbimizi kaybetmiş oluruz, Rabbimizi. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i insanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böyle yapanların, böyle olanların ahirette nasibi yoktur dedi. Yani o dünyayı tercih etmiş, ahiretten nasip yok ona dedi. Dünyada ona göre onu nasiplendiririm. Ama ahireti yok. Rabbini kaybetti, ahiretini kaybetti. En büyük ceza olarak da Allah ne buyuruyordu? O gün, kıyamet günü Rabbin onlara bakmayacak, nazar etmeyecek ve onlarla konuşmayacak. Evet, o anda onlar feryat eder. Allah'a yalvarır, yakarır. Beni bir daha dünyaya gönder, ayetlerine iman ederim der. Yolunda infak ederim der. Salih amel işlerim der. Evet. Ayette buyuruyor bunları. Evet. Onlar, oradakiler böyle söylerler. Gönül itibariyle Allah'a teslimi olmamış, gönlünü Allah'a açmamış, aynı yerde bulunmuş olsa bile, eğer Allah'ı tercih etmemiş, edememişse, müminlerin içinde olmuş olsa bile müminlerin ne diyecek? Biz de sizinle beraber değil miydik? Evet diyecekler, siz de bizimle beraberdiniz. Ama ne buydu ayetin devamında? Siz kendinize yazlık ettiniz. Siz kendinizi harcadınız. O aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Allah hakkında bile evet, suizanda bulundunuz. Tereddüt ettiniz. Onun için kaybettiniz. Allah hepimizi zandan, suizandan, Allah'a karşı suizandan muhafaza etsin inşallah. Bütünüyle gönlünü Rabbine açanlardan eylesin inşallah. Rabbini, Rabbinin rızasını tercih edenlerden eylesin inşallah. Allah bizi Hainlerden eylemesin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Kendi kendine yalan söyleyenlerden eylemesin. Emanetlerine ihanet edenlerden eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Allah hepinizden razı